Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alamin Ve salatu selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Geçen dersimizde gördüğümüz son gördüğümüz ayet olan Kasas suresinin 58. ayeti kerimesinde Cenab-ı Allah şöyle buyurmuştu Estaizu billah ve kem ehlekna min karyetim batirat meişeten Yaşadığı hayattan ötürü, yaşadığı hayatıyla azgınlaşan, nice ülkeleri helak ettik. ''Fetilke mesakinuhum'' işte onların meskenleri. ''Lem tüskem min ba'dihim'' Onlardan sonra orası mesken olarak kullanılmadı. İki ayrı cümle olarak da bunu anlamak mümkün sıfat olarak cümleyi cümleye meskenlere sıfat olarak anlamak da mümkün cümleyi sıfat kabul edersek işte onlardan sonra pek az müstesna mesken olarak kullanılmamış meskenleri yani onlardan sonra o meskenleri harap olduğu için pek azı dışında mesken olarak kullanılmamış meskenlerinin hallerini bir görün, ibret alın. وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ Onların mirasçıları bizlerdir. Bu ayet-i kerime günümüzün azgınlaşan medeniyetinin akıbetini işaret ediyor. Dünyaya egemen olan bu küfürde oldukça azgınlaşmış kapitalizmin, modernizmin imkanlarının vesairenin şımarttığı bu medeniyetin akıbetini gösteriyor. Eğer bu medeniyetin öncüleri kendilerine gelmezlerse onları bekleyen akıbet böyle bir harab olma akıbetidir. İkinci Dünya Savaşı aslında böyle bir akıbetin batı medeniyeti için bir uyarıcısı olarak görülebilir. Uyardı Cenab-ı Allah onları kendinize gelin. Çok azgınlaştınız. Gerçekleştirdiğiniz bir takım başarılar size Allah'ı unutturdu. Zaten sapıklık gayasında dalmış gitmiştiniz dalaletin en derin çukurlarına yuvarlanmıştınız. Şimdi bunlarla belki uyarıp kendinize gelirsiniz. Ama onların bu savaşı çıkartmaktaki gayeleri farklıydı. Cenab-ı Allah o savaşları netice itibariyle onlara o musibetleri uyarıcı olsun diye karşı karşıya bırakmıştı ama onlar hayır bu savaşları biz planladık, biz yaptık, biz Avrupa'nın haritasına ve hatta buna bağlı olarak bütün dünyanın haritasını İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra tespit etti. Birinci Dünya Savaşı Avrupa'nın kendisi için tehlike gördüğü imparatorlukları parçalama savaşıydı. Osmanlı İmparatorluğu, Rus İmparatorluğu, Avusturya Macaristan İmparatorluğu, Alman İmparatorluğu yani parçayı yedildi. İkinci dünya savaşı ise parçalanan ülkelerin miraslarının taksim edilme savaşıdır. Paylaştırılma savaşıdır. Bunlar onların planları. Cenab-ı Allah ise bunlara mesaj veriyordu. Birinci dünya savaşının İslam ümmetine mesajı şuydu belki. Ey ümmet sen sen Allah'ın seni memur ettiği, yeryüzündeki halifeliği bi hakkın, yerine getirme vazifeni, gereği gibi yerine getiremedin. Onun için, senin vaden doldu. Tekrar hilafet makamına gelebilmen için, ey İslam ümmeti, yeniden, asr-ı saadete dönmen lazım. Merhum Akif, Bu netice alınmadan önce bunu söylemişti. Reçeteyi de göstermişti rahmetullahi aleyh. Diyor ki, Çiğnenmek istemiyorlarsa, seylâb eyyama Yeniden rücu etsinler, sadr İslam'a. Günlerin, Beraberinde getirdiği o sellere, o sellerin akıntısına kapılıp gitmek istemiyorlarsa tekrar sadr-ı İslam'a yani İslam'ın asr saadetine yeniden dönsünler. İki mısrada hastalığı ve tedaviyi koyuyor. İslam feraseti budur. Kur'an ve sünnetin kazandırdığı ferasetle hadiseleri okumak böyle olur. Gerçekten fevkalade bir reçete. Hala geçerli. Çünkü sünnetullah'tan mülhem, Allah'ın şeriatından mülhem bir reçetedir. Boş değil. Ümmete bu mesajı buydu. Birinci Dünya Savaşı, batılların zirvesine çıkmış olan azgınlıklarına azgınlık kattı. Daha ileriye gittiler. Ve ikinci Dünya Savaşı'nı, Başka ço çare yoktu çünkü. Sömürgeler, imparatorluklar, bilmem neler yeniden dizayn edilecek. Devletler yeniden dizayn edilecek. Hepsinin de mimarı, konu aslında birbirini çekiyor ama kısaca ona da değinmeden şey diyeceğim. Hepsinin fikri temelleri, fesat temelleri, bütün bu fesadın temelleri Fransız ihtilali ile neticelenen ve Fransız ihtilali ile ivme kazanan aydınlanma çağı dedikleri beşeriyeti mutlak karanlığa iten o felsefeler ve o ideolojilerdir. Onu hazırlayıcıları onlardır. Bu şekilde 2. Dünya Savaşı da şey etti, helak edildiler ama topyekün bir helak değil. Hala en azından bu savaştan sonra Ayakta kalabilenler, bu işin gerçek manada düşünenleri vesaireleri eğer varsa, yeniden kendilerine dönmeleri için bir fırsat olarak verildi. Fakat Allahü Teala'nın 2. dünya savaşından sonra beşeriyete ve özellikle Batı <gülüyor> medeniyetinin e, Efendim liderliğini yapanlara, başını çekenlere verdiği bu uyarı fırsatını azgınlaşmayı daha ileriye götürmek için kullandılar. ve Belki Amerikan yardımlarının miktarı herhangi bir İslam ülkesini veya Afrika'nın herhangi bir yerini veya Güney Amerika'nın herhangi bir bölgesini sömürmesi neticesinde elde ettiği gelirin belki yüzde biri belki binde biri değildir. Buna karşılık eğer diyor devletler bana itaat etmezlerse, Amerika'ya aykırı istikamette oy kullanırlarsa bizim kesemizde şu kadar milyar dolar kalır diyor. Bu kadar şımarıklık, bu kadar yüzsüzlük, bu kadar küstahlık olamaz ya. Yani. Gerçekten küstahlık. Hani kaşıkla veriyor, sapıyla gözünü çıkarıyor ya. Yaptıkları bu. Yaptıkları bu. Ve bununla beşeriyete, mustazaflara, caka satıyorlar Ve bunun neticesinde de İslam ümmetini, İslam ümmetinin mukaddesatını ayaklar altına almak için de bir vesile olarak kullanıyorlar. İşte bu ayet-i kerime, şımarıklıkta bu sınıra kadar gelmiş olan, <gülüyor> Kendisine hani medeniyet artık diyoruz ama ünlem içerisinde Akif'in deyimiyle medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Bu medeniyet şımarabildiği kadar şımardı. Çünkü bu yaşantıdan alabildiğine azgınlaştı. Bu azgınlığın sonu aslında iyi gelmiyor. Bunu aslında batının Belli başlı düşünen bir takım şahsiyetleri kendi ilmi üslupları içerisinde anlamış, kavramış ve farkına varmış olanları var. Tehlike çanlarını çaldılar ama reçeteyi bilmiyorlardı. Bunlardan birisi Alexis Carrel'dir. Bunlardan bir diğeri Arnold Toynbee'dir. Bunlardan bir diğeri neydi o e, İngiliz... E, Filozof Bertold nasıldır vesaire. Bunlar Batı medeniyetinin ciddi krizler içerisinde olduğunu ve bu krizlerin medeniyetin sonunu getirmek üzere yol almakta olduğunu kendi ilmi disiplinleri veya fikri disiplinleri içerisinde ifade etmeye çalışmış kimselerdir. Ve bunlar şey diyorlar. Ama reçeteleri de yoktu veya İslam düşmanlıkları. Toymbi gibi birisinin İslam'ı tanımadığını kimse söyleyemez. Huntington'ın da hocasıdır. Bu bilmediği kimse söyleyemez. Bilir fakat İslam'ı devreye sokmak istemez veya girmesini istemezler. Enteresan bir şeydir bu. Da. Hakk'ı biliyor. İslam veya farkına varıyor veya en azından seziyor ama hakkı olan düşmanlığı, İslam'a olan düşmanlığı onu inandığı hakikatleri veya sezdiği hakikatleri dile getirmesine imkan vermiyor, fırsat vermiyor. Ve neticede biz o kasabaları helak ettik onlara mirasçılar bizler olduk. Çünkü baki olan Allah aynı zamanda her şeye kadir olandır. Ondan sonra Cenab-ı Allah bir ülkeyi niçin helak eder? Veya hangi şartlarda helak eder? Ona uyarılarını yapmadan, doğruyu göstermeden helak eder mi? Etmiş mi? Bunun cevabı da bir sonraki ayet-i kerime ki bugün dersimizin başlangıcını teşkil ediyor. 59. ayet-i kerimede. Diyor ki Estaizu وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُحْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ ف۪ي رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا Senin Rabbin ülkeleri helak edici değildir. O ülkelerin anasına, yani onların kalbine, herkesin gözünü diktiği, şehirlerin beşiği kendi medeniyetinin inancının ahlakının kısacası hayatının her şeyin merkezine oturttuğu o ana şehrine ana şehrine bir rasul göndermedikçe hiçbir ülkeyi helak etmez bu rasul ayrıca mücerrek bir rasul değil yetlu aleyhim ayatina onlara ayetlerimizi okuyan bir Rasul göndermedikçe Allah o kasabaların o ülkelerin o şehirlerin anasına böyle bir Rasul göndermedikçe hiçbir ülkeyi helak etmiş değildir. Etmemiştir. Bu ayeti kerimeyi şöyle bir yüzeysel olarak anlayan veya risaletin hakikatini bilmeyen bir kimse e ee, Paris'te Rasul yok, Moskova'da Rasul yok, New York'ta Rasul yok, Londra'da Rasul yok, Roma'da Rasul yok. Ne, ne, nerede bu ayet-i kerime ne anlatıyor diyecek. Şehirlerin, bütün şehirlerin, tarihte kurulmuş ve kurulacak. Bütün şehirlerin anası da Mekke'dir. Umul Kura'dır Mekken'in adı. Bütün şehirlerin anası ana şehir odur. Bütün şehirler ondan dallanıp budaklanmıştır. Bir annenin bütün evladı aynı kalitede aynı seviyede olamaz. Anneye benzeyeni var, benzemeyeni var. Annenin istikametinde gideni var. Gitmeyeli var. Şehirlerde böyledir. Mekke'nin dışındaki şehirlerin umul Kura olan Mekke'ye göre nispetleri aynen böyledir. Bazen annenin yanı başındakiler bile ne yapabilirler? Ona ihanet dahi edebilirler. Ama o ana şehrin beşeriyete bir mesajı vardır. Mekke'nin kıyamete kadar beşeriyete, beşeriyetin belli başlı, irili ufaklı bütün şehirlerine bir mesajı vardır. Aynıdır bu mesaj. Bu mesaj Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın risaleti ile beşeriyete ilan edilmiştir ve bu ilanı hala ve daveti devam etmek. Bu şehir Kabe'siyle mescidi haramıyla var olduğu sürece tevhidin sembolüdür ve tevhide davetin ifade yerindeyse kürsüsüdür, minberidir, minaresidir. Tevhide o Kabe müşahhas olarak tevhid davetinin müşahhas yapısı Kabe'dir. Ummul Kura Mekke insanlar için yeryüzünde bina edilmiş ilk ev olan Mekke'deki Kabe'dir. İşte buraya Hatemur Rusul geldi. Hatemur Rusul'ün Risaleti önceki Risaletlerden farklıydı. Umul Kura'ya ancak Risaleti kıyamete kadar baki kalacak bir Rasul yakışırdı. Neden? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'de Resul olarak gönderildiğinin bir manası, bir izahı, bir açıklaması da budur. Madem ki bu şehir şehirlerin anasıdır, madem ki bu şehirdeki o muhteşem mukaddes bina Kabe, yeryüzünde insanlar için Allah'a ibadet etmek maksadıyla, Allah'ı tevhid etmek, Allah'ı tanımak, onun nizamını, beşeriyetin hakim nizamı haline getirmek için bir odak olarak kurulduğu ve var edildiğine ortaya konulduğuna göre, mesajı kısaca bu olduğuna göre, bu mesaj da zamanla, mekanla alakalı olmadığına göre, eskimesi mevzu bahis olmayacağına göre, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın da risaleti kıyamete kadar bütün şehirlerin anasına gelmiş bir risalet olarak bütün beşeriyet için uyarıcıdır ve bütün beşeriyeti bağlayıcıdır. Beşeriyet bunun farkında olsun veya olmasın. Cenab-ı Allah'ın beşeriyete ifadeinde ise beyan eksikliği kalmamıştır. Bşeriyet ya Rabbi sen bize resul göndermedin diyemez artık. Muhammed aleyhissalatu davasından kimsenin haberdar olmadığını söylemeye imkan yoktur. Farza eğer varsa Allahü Teala zaten peygamber sesini işitmediği için onların imtihanı farklı olacaktır. Onlar bizim gibi sorumlu olmayacaklardır. Allahü Teala da onlara göre adil bir şekilde bir imtihan sistemi ifade ya bir imtihan yapacaktır, onları ayrıca imtihan edecektir. O ayrı bir konudur. Fakat bugün beşeriyet bu ebedi ve son Risaletten haberdardır. Şehirlerin anasına gelmiş olan bu Risaleti duymuştur, işitmiştir. O kadar duymuşlardır ki ona karşı hınçlanmışlardır. Kim taşıyorlar? Onu Boğmak istiyorlar. Peygamberiyle yüzsüzlüklerinden, şirretliklerinden, edepsizliklerinden alay edecek hale geliyorlar. Hakaret edecek hale geliyorlar. Müslümanları küçümsüyorlar. Tahkir ediyorlar, cezalandırmaya çalışıyorlar. Yurtlarını talan ediyorlar, zenginlik kaynaklarını sömürüp duruyorlar. Nesillerini dinlerinden uzaklaştırmak için ellerinden gelen her bir şeyi yapıyorlar. Her türlü imkanı kullanıyorlar. O halde beşeriyet için bizim ilmi tabirimizle söyleyecek olursak, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderilmesiyle hujjat beşeriyete karşı ikame edilmiş bulunuyor. Yani beşeriyetin Allah'a karşı gösterebilecek bir mazereti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın risaletinden itibaren kalmamıştır. Bu risalete kulak vermek zorundadır beşeriyet. Değilse başına gelecek musibetlerden kimse sorumlu değildir. Allah da bu musibetleri verecek olursa beşeriyete zulmetmeyecektir. Bir de diğer taraftan şuna bakalım. Beşeriyetin bu hali nimet midir? Allah'tan kaçmış olan bu beşeriyetin içinde bulunduğu maddi refahlar, imkanlar, bilmem vesaireler nimet mi sayılacak? Bunların beşeriyeti kurtaracak bir tarafı yok ki. Beşeriyetin gerçek nimete vazhar olması Resulullah'ın nidasına, mesajına, seslenişine kulak vermesiyle mümkündür. Onunla ancak kurtuluşu başlayacaktır. Fakat yine beşeriyetin kurtuluşundan Yüce Resulün Risaletinin birinci derecede taşıyıcıları olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ümmetidir. Bu işin birinci derecede sorumlusu biz ve bizim kardeşlerimizdir. Biziz kardeşlerimizdir. Bütün ümmeti Muhammed. Ümmeti Muhammed evvela kendi kendisine karşı sorumluluklarının gereğini yerine getirmek, ikinci olarak da bütün insanlığa karşı vazifelerini, sorumluluklarını yerine getirmek zorundadır. Aksi takdirde onların helakinin tozu bize de dokunacaktır. Şu anda dokunduğu gibi. Görünüşte Batı toplumunda insanlar sağlıklıdır, şudur budur, gidiyorlar, geliyorlar, icatlar, keşifler, bilmem neler, sömürler, her bir şey yapılıyor. Fakat bu insanlar ruhları yaralı. Bu insanların ruhları kangrenleşmiş, kanserleşmiş, şifa bulmayacak rahatsızlıklara müptela olmuş. Beşeriyetin Böyle bir tedaviye, ciddi bir tedaviye rehabiliteye ihtiyacı var. Bunu sağlayacak olan da ancak bu reçeteyi anlamak beşeriyete izah etmekle yükümlü olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetidir. Yoksa helak her geçen gün adım adım biraz daha ileriye gitmektedir. Cenab-ı Allah'ın Musa Aleyhisselam'dan sonra toptan helaki kaldırmasının hikmeti budur. Kalanlar hiç olmasa tövbe etmek, öğüt almak, doğruya dönmek fırsatını elde etsinler. Bu fırsat var. Ve beşeriyet bugün bu fırsatı kullanırsa ne ala kullanmasa artık başına geleceklerden Kendisi sorumludur. Kendisinden başka kimseyi Hı. kınayamaz. Ve ma kunna muhlikal muhlikil kura illa wa zalimun. Cenab-ı Allah buyuruyor ve biz hiçbir ülkeyi, ülkeleri ahalisi zalimlik etmedikçe helak edenler olmadık. Helak etmedik. Ahali si zalim kimseler olmadıkları sürece biz onları elaketmedik. Burada zalimun kelimesi isim-i faildir. İsmin biliyorsunuz zamanı yoktur. Zaman fiiller için mevzu baistir. Ama isim-i fail dediğimiz Türkçedeki etken ortaç fiilin eylemini bünyesinde barındırmakla birlikte zaman kaydını da taşımıyor. Yani zalimun zulmediciler, zulmediciler zulüm işini şöyle kısa aralıklarla yapıp terk edenler anlamı da çıkmıyor. Zulümleri sürekli zulmedici olmak... Zulümde sürekliliği gerektiriyor. Zaman kaydı yok yani. Vasfı vasıf oluyor. Vasfı zulmediciliktir. Bu duvarın rengi şu anda budur. Kremdir, sarıdır her neyse. Bu dün böyleydi, bugün böyle değildir değil. Hep sarıdır. Boyandığı zamandan beri başka bir boyayla boyanacağı vakte kadar böyledir. Yani bu sıfatında bir süreklilik vardır. Zalimlik de bir sıfattır. İşte bu zalimlikte bir süreklilik vardır. Ahalisi zalimlik edenler olmadığı sürece biz hiçbir ülke ahalisini yapmadık? Helak edenler değiliz. Muhlikil kura helak ediciler o da ismi faildir. Yani demek ki Cenab-ı Allah'ın burada sünnetiyle hatta her bir ayetin bir bölümü bir ilahi sünneti ifade ediyor. Bir sünnetle karşı karşıyayız. Bir sünnetullahla karşı karşıyız. Allahü Teala hiçbir kasabayı o kasabaların anasına kendilerine ayetlerini okuyacak bir rasul göndermedikçe helak etmez. Bu bir ilahi sünnet, bu ayetteki bir sünnet. İkincisi biz hiçbir ülkeyi Ahalisi zalimler olmadıkları için zalimler olmadıkları sürece helak edici değiliz. Zulmedenler oldukları için onları helak ediyoruz. Yoksa zalim değillerse niçin onları azaplandırsın? Ma yef'alullahu bi azabikum in şekertum ve âmentum. Eğer şükreder ve iman ederseniz Allah sizi azaplandırmayı neylesin? Niye azap etsin? Haşa Cenab-ı Allah adildir ama sadist değildir. Kullarına eziyet etmekten hoşlanmaz haşa. Hak etmeseler niye zulmetsin? Niye helak etsin? Niye cezalandırsın? Niye sıkıntılarla onları karşı karşıya bıraksın? Ma yefalullah ma yefalullah bi azabikum in şekerte mu'amantu Şükreder, iman ederseniz Allah sizi niye azaplandırsın? Azaplandırıp ne yapsın? Adaleti gereği azaplandırır. Adaleti gereği. Mühlet de verir. Nitekim verdiği gibi. اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ fi لِيَ تَذَكَّرَ مَنْ تَذَكَّرَ Biz size... Öğüt almak isteyen kimsenin öğüt alacağı kadar bir süre ömür verip yaşatmadık mı? Süre veriliyor. Kullanılması gerekir. Bu sürenin hakkının verilmesi gerekir. Ona göre öğüt almak icap ediyor. Şimdi gerçekten dünyaya hevese, hevese zevke sefaya tapılan beşeriyete Kur'an-ı Kerim bugün 14 asır önceki seslenici hala taptazedir. Ve <gülüyor> mâ ûtîtum min şey'in femetâ'ul hayâtid-dünyâ ve zînetühâ ve mâ 'indallâhi hayrun ve ebqâ efelâ Yine 2 tane kanunla, 2 tane ilahi sünnetle karşı karşıyız. Sizlere bu dünyalıkta verilen her ne verildiyse, her ne verildiyse, bu ancak dünya hayatının bir faydası ve bir ziynetidir. Bir ziynetidir. Ömer radıyallahu anh bir gün bir ata biniyor veya iyi bir asil bir katıra biniyor, ondan sonra hemen iniyor. Ya Ömer niye indin Vallahi bu katırın böyle havalı havalı ifadelerindeyse yürüyüşü bende de diyor biraz kibir duygularını harekete getirdiği gibi Bu duygunun devam etmemesi için hemen indim diyor Aslında saadet insanları böyleydi. Kalplerini iyi tanıyorlardı. Kalplerinde olan bitenin iyi farkındaydılar. Ne cereyan ediyor bu kalpte onu hemen anlıyorlardı. Ata inmesiyle, veya binmesiyle veya katıra binmesiyle inmesi bir oluyor. Yine böyle bir böbürlenen bir katır getiriliyor ona. Ömer radıyallahu anh onun yanaklarına hafifçe vuruyor. Kendine gel diyor. Bu kadar böbürlenme diyor. ise bindiği hayvanın bile ruhunu okuyabiliyor. tümsedeki şey tabiriyle. Kendine gel diyor. Sen böbürlenirse senin binecin de böbürlenir. Ee, şimdi ulan bindiğimiz bir teneke ya. Kendimizi bir şey veriyoruz İnsanoğlu bu. Ee, bu ayet kelimeler kerimeler kulağımıza küpe olmalı. Dünya hayatının nimetleri bizleri şımartmamalı. Sadece dünyada bir istifadedir. Onlardan istifade edilen bir şey olarak bakacaksın. Meta geçici. Geçici. Kalıcılık yok. En uzun ömürlüsü bile Ömrü normal bir insanın ömründen çok daha kısadır. Nesine güveniyorsun bunlara? Sonra insanoğluna yakışır mı? Allah kendisini eşrefi mahlukat olarak yaratmışken, he? kendisinin eseri olan veya kendisi gibilerinin fabrikaların şunların bunların yaptıklarıyla veya yükselttikleri binalarla, eşyalarla, Takılan, takıştırılan veya kasalara yığılan veya şun edilen bu edilenlerle kendisinde bir hava görsün, bir şey görsün, bir şey zannetsin. Bunlar bizim hayatımızı kolaylaştırmak için Allah'ın bizi kendileriyle sınadığı nimetlerdir, ihsanlardır, lütuflardır. Onlara böyle görmek lazım. Onlarla kendimizi başkalarından bir adım yukarıda görmek için bunlar bize verilmiş değildir. Ama iman ile hadiseleri ve eşyayı değerlendirmek, o gözle görmek imkanından mahrum olanlar bunlara itibar ederler. Bunlara itibar ederler. Bizim gençliğimizde Kız istemeye giden memur olup olmadığı sorulurdu. O zaman memurlar iyi para alıyorlarmış demek ki. küçüklüğümüzde böyleydi. Oğlunuz ne yapıyor? Eğer memurdur dese iyi tamam sağlam. Çünkü ee, CHP memura sırtını dayamıştı. Ve memur zaten nemrut kesilmişti maazallah. Ondan geliyordu yani. O ayrı bir konu. Şimdi... Oğlunuzun nesi var? Ya ahlakını sorun, terbiyesini sorun, aslını sorun, faslını sorun. Vay. Bu insanın Cenab-ı Allah'ın ölçülerine göre değeri, kıymeti ne olabilir sorun? Oğlunuzun neyi var? Mesleğini de sormuyor ha? Mesleğinden önce geliyor artık bu sorular. Mesela oğlan, kız meselesi değil. Bizim burada neyi esas aldığımızı, insanları neye göre değerlendirdiğimizi gösteren bir hadisedir. Kim ne derse desin İslam noktayı nazarından insanın asaleti takvasıyladır. İnne ekramekum ''İndellâhi <Gülüyor> etkâkûm'' Geliyor bir kadıncağız, Ya Resulallah diyor, Bana şu şu talip kiminle evleneyim diyor. Saydıkları arasında Üsame de var. Üsame'yi tavsiye ederim diyor, Sen ondan hayır göreceksin gıpta edileceğin bir hale geleceksin diyor. O zaman için diyor, Üsame'nin öyle bir durumu yok. Değil mi? Zeyd bin Harise'nin oğlu, Zeyd babası köleydi. Peygamber Efendimiz'in evlatlığı, dünyalık namına hiçbir şey yok. Resulullah'ın diyor dediğini aklım almadı ama, İman ettim. Ki böyle söylüyorsa böyle olacaktır. Evlendim diyor onunla. Aradan geçen kısa bir zaman sonra bana Medine'de gıpta etmeyen kadın kalmadı diyor. Bana gıpta etmeyen kadın kalmadı. Hüsame'nin nesi vardı? Takvası vardı. Resulullah'ın evinde büyümüştü. Dizi dibinde büyümüştü. Bu böyle. Enesi, annesi Resulullah'a hizmet etsin diye adıyor. Ya Resulullah diyor sen Medine'ye geldin. Herkes kendi imkanlarına göre sana hediye getirdi. Benim sana getirecek bir hediye bulamadım. Fakat benim bu oğlum akıllı bir çocuktur diyor. Onu senin hizmetine verdim. Bu budur. Peygamber aleyhissalatü Selam ona dua ediyor. Ya Rabbi onun ömrünü, malını, evladını bereketlendirin. Onun üzerinde evladı oluyor. Malı, serveti baya baya oluyor. Ömrü de uzun oluyor. Ömrünün uzun olmasıyla... İslam'a nimeti Müslümanlar üzerinde bize nimetti. O uzun ömrüyle on yıl boyunca Resulullah'tan gördüğü her bir hareketi hafızasındaki her bir hadisi bizlere nakletti. Onun serveti kıyamete kadar devam edecek. Bir duanın bereketi. Mesela burada yani. Evet Yerine göre belki bir dereceye kadar günümüzün şartları içerisinde değerlendireceğiz. Fakat inanın, insanlar için gerçek ölçü takva ve ahlaktır. Takva ve ahlak yerinde olduktan sonra gerisi Allah'ın nasip ettiği kadar gelecek zaten. Allah kısmetine yazmışsa gelmemesi mümkün değil ki. Onun için şu dünya hayatına ve ziynetine, dünya metaına ve ziynetine, meta ve zinet olarak bakalım. Zinet süs demek biliyorsunuz. Erkeklere sınırlı bir şekilde helaldir. Kadınlara, meşruiyet ölçüleri içerisinde erkeklere göre çok daha geniş bir şekilde helaldir. Fakat hiçbir zinetiniz olmasa da yaşarsınız. Şey değil, en büyük zinet senin güzel ahlakındır. Nidekim söz meclisten dışarı diyerek nakledelim. Diyor ki Ziya Paşa, Bed asla necabet verir mi hiç üniforma? Zerdus palam vursan eşek yine eşektir. Diyor. diyor ki aslı kötü ise, kötü, mayası bozuk, faderde ise, Türkçedeki tabiriyle. Bozuksa üniforma onu necip mi edecek, üstün mü kılacak, asaletli mi yapacak? Eşe diyor, altından semer taksa, yine eşektir. Bu böyledir. Hani Nasreddin Hoca güya, gerçi çaklaş değiller tarihen ama fıkraları halka yakıştırmış. Timur'u hamamda görüyor, karşılaşıyorlar. Timur hocaya takılmak istiyor. Diyor ki, hoca bu halimle kaç para ederim? Hoca bir bakıyor, faraza 30 akçe diyor. Yahu ne diyorsun hoca demiş, sadece üzerimdeki beş 30 otuz akçe eder, ben de zaten onun fiyatını söyledim diyor. <gülüyor> Sen beş para etmesin diyor yani. <gülüyor> bu budur, öyle ya, Allah katındaki bu vaziyetiyle yani, değeri ne olacak? Şöyle diyor ki, akidesi şia, zalim mi zalim, şu bu vesaire. Ne? Hoca biliyor olsa Adam insan sarrafı yani. Veya halk şey böyle akıştırmış Şey etmiş. Diyeceğim. Peştemalle o peştemalı kuşanan değer kazanmaz. Efendim atlas ipe giyinmekle, şunlarla, bunlarla takınmakla şöyle katın, yatın vesaireyle kıymet kazanamaz kimse. İnne ekramekum indellahi etkâkum. bu üminler bu ayeti kerimeyi ezbere biliyor. Ha. Bize ezbere bilmemiz istenmiyor. Ezberle birlikte bu ayetle amel etmemiz isteniyor. Biz bu ayetle insanlara bakabiliyor muyuz? Bu ayete göre insanlara kıymet biçebiliyor muyuz? Mesela burada düğümleniyor. Şey değil. 80'li yıllarda öğretmenim, Fatih'ten Ramiye gidiyoruz. İşte bir bu o zaman tangurtungur yollar şoseydi benim emsal olanlar, hatırlarlar. Şey derler, böyle bir Fatih'ten Ramiye ki o zaman trafik yoktu ama yol berbat. Bilmiyorum belki 45 dakikada ancak varıyordu geçmiş gün. İşte yanımda bir zatı muhteremle konuşmaya başladık, sohbet ediyoruz falan. Beyefendi ne yapıyorsun dedi. Öğretmenim dedim. Şöyle yüzünü çevir diyor öbür tarafa. Öğretmen olduk, kıymetiniz düştü. Önceleri herhalde dedi ya ulan bu bir şeylere beziyor, anlatıyor falan filan. Makul şeyleri konuşuyor. Dur bakalım bu nedir acaba falan. Öğretmenim deyince adam bizi beğenmedi. Bu budur. Böyle. İnsanımızın değer ölçüleri burada. Değer ölçüleri burada. Ee, ama Kur'an bize böyle demiyor. Kur'an bunlar dünya hayatının geçici değerleri süsüdür. Ama Allah nezdinde asıl mertebe neyse odur. E bunu da kimse bilemiyor. Dolayısıyla kimsenin, bu apolet değil ki takva, görülsün, ona göre insanları mertebelendirelim, yok. اِنَّا akramakum عِنْدَ اللّٰهِ Buradakilerin arasında kim daha müttaklı? Allah'tan başka kimse bilemez ki. Kim, kimden sonra gelir? Hiç kimse bilemez ki. Hiç kimse bilemez. Neye dayanarak söyleyeceğiz? Neye dayanarak? Hiçbir dayanarımız yok. Ama bir şey söyleyebiliriz. Aynı sure hepimiz müminiz ve hepimiz kardeşiz. Hepimiz Allah'ın kullarıyız. Bizi birbirimizden rütbeler, insanları ayırır. <gülüyor> Vaktiyle bir İranlı Molla ile konuşuyorduk. Ya dedi aradan devrimden on yıl gibi bir süre geçmişti. Dedi, konuşuyoruz işte devrim halka inmedi falan filan daha böyle heyecanlı zamanlar. Dedi ya niye indiremedik acaba sizce dedi. Dedim vallahi bence devrimi halka indirmeyişinizin en önemli sebebi üniformalarınızdır dedi Nasıl dedi yani. Dedim, devrimi siz sarıklılar ve cübbeliler yaptınız. Halk... Devrim öncesi de sizi ayrı bir sınıf görüyordu. Siz de kendinizi ayrı görüyordunuz. Devrim sonrası yine devam etti. Eza Ne yapalım? Dedim ya siz cübbeleri sarakları çıkartın. Veya halkın hepsi de cübbeleri sarak giydirin. Bunun başka yolu yok. Çünkü bu ister istemez bir zihinsel sınıflandırma meydana getiriyor. Bu budur. Siz hiç yani... Ee, asker sizi kendinden siz kendinizi askerden göremiyorsunuz bir türlü bu budur mesele burada çünkü şekli barikatlar arkasından zihin barikatlarını da getiriyor zihin barikatlarını da getiriyor ya diyeceksiniz ki peki efendim insanların makamlarına mevkilerine Osmanlı'nın kılığı kıyafeti vesaire onlar ayrı bir konudur takvayı esas aldığım takdirde bir takım yani devletin işlerinin yürümesi, sosyal hayatın gereği vesaire, onlardan bahsetmiyorum. Fakat asıl olan bizim şekilsel ayrılığımızın ve imkanlarımızın farklılığının bizim ruhlarımızı da kategorize etmemesidir. Ruhlarımızı farklılaştırmamasıdır. Ruhlarımızı birisinin üstünde birisinin altında görecek hale gelmememizdir. Yani Ennâsü sevâsiyetun ki esnânil mışt dediği gibi hadis-i şerifte insanlar bir tarağın dişleri gibi birbirine eşittirler. Bunu kalbimize, zihnimize, vakamıza nakşetmek durumundayız. Aksi takdirde zalimler olarak helak mevzu bahis olur ve dünya hayatının süs ve ziyneti bizim için gaye olur, değer ölçüsü olur. Bizim egemenimiz olur. <gülüyor> Dünya hayatının metaı ve zineti olarak görürsek onları yönlendiren biz oluruz. Aksi takdirde onlar bizi yönlendirirler. Esir alırlar. Ve ma'inde Allah'ı hayru ve abka. İşte Müslümanın gözünü dikeceği nokta burasıdır. Allah'ın yanındaki ise hem daha hayırlıdır hem daha kalıcı olandır. Hem hayırlıdır hem kalıcıdır. Efelâ te'akilûn Hiç akletmiyor musunuz? Düşünmüyor musunuz? Cenab-ı Allah bizleri akledenlerden eylese. Peygamber ve Sellem'in dediği gibi bu hadis burada çok önemli bir mana ifade ediyor ve daha doğrusu ayet-i kerimeyi anlamamıza yardımcı oluyor. Diyor ki dua bu. Allah'ın bize hakkı hak olarak göster ona tabi olmayı nasip et batılı batıl olarak göster ondan uzak kalmayı nasip et ve Allah'ın bize eşyayı gerçek mahiyetiyle göster ve erine hakaikal eşyai kemahiyya eşyanın hakikatini olduğu gibi görsek olduğu gibi değerlendiririz olması gereken yere oturturuz evet biraz e, dinlenelim devam ederiz inşallah Bismillahirrahmanirrahim Cenab-ı Allah dünya hayatının kıymetini ahir Allah'ın nezdinde olanın mükafatlarının yani daha hayırlı ve kalıcı olduğunu beyan buyurduktan sonra o neticeyle alakalı bir soru soruyor. O neticeyle alakalı soru sormak suretiyle dünya hayatındaki ...dünyevi gözlerle... ...dünyevi ölçülerle yapılan değerlendirmelerin... ...orada iflasa mahkum olduklarını da... ...işaret etmiş, anlatmış, ortaya koymuş oluyor. Soru şu... Estağfirullah... ...Efemen hasana, ve'den hasenâ... <Sessizlik> ...fahüvelâkîhî... ...kendisine mutlaka karşı karşıya kalacağı güzel bir vaatte bulunduğumuz bir kimse kendisiyle muhakkak karşı karşıya geleceği karşılaşacağı yani nail olacağı nail olacağı güzel bir vaatte bulunduğumuz bir kimse kememmetnaahu hayatal kememmetnaahu metaal hayati dunya sonra huwa yevmel kıyameti minel muhdarin işte böyle bir kimse kendisine dünya hayatının metaıyla kendisini dünya hayatının metaıyla faydalandırdığımız sonra da kıyamet gününde azapta hazır edileceklerden olacak kimse gibi olur mu? Toplu olarak bir daha söyleyeyim. Benzeyen ve benzetile iki tane mukayese yani. Hiç diyor Mutlaka kendi kendisiyle, karşıla kendisiyle karşılaşacağı, güzel vaatte bulunduğumuz bir kimse, kendisini dünya hayatı ile faydalandırdıktan sonra kıyamet gününde azapta hazır edilecekler hazır edileceklerden olacak olan kimse gibi midir? Bunlar aynı seviyede olabilirler mi? Ona dünya hayatında değil ama ahirette, güzel vaatte bulunduk ve bu vaadiyle mutlaka karşı karşıya kalacaktır. Diğeri ise dünya hayatının metaından onu faydalandırdık. Sonra o kıyamet gününde haz, azapta hazır edileceklerden olacak. Bu ikisini tartın, ölçün, aklınız var, fikriniz var, kararınızı verin diyor. Mesela budur. Yani iman ehli ile dünya ehli, ahiret ehli ile geçici meta ve faydalanma ehlinin mukayesesi var burada. Bunları birbirleriyle, birbirleriyle kıyaslayın. Bakınız. Kendisine ahiretin vaad edildiği güzel vaadlerde bulunulan kimse, dünya hayatından faydalanmayacak diye bir şey yok. Veya hiç faydalanmamış, dünyalık namına ona bir şey vermediğimiz kişi demek değildir. Ahirette ona verileceklere kıyasla, onun dünya hayatında sahip olduklarının hiçbir kıymeti yok. Abdurrahman bin Auf, Zübeyir bin el-Avvam gibi, ashab-ı kiramın servetlileri, zenginleri, Onların bu dünyadaki zenginlikleri, servetleri ve imkanları ahirette Allahü Teala'nın kendilerine vereceği nimetler karşısında ne kıymet ifade eder? Onun için onlardan hiç sözüldürmemiş. Bir mümin düşünün ki dünya nimetleri çok. allah Teala vermiş her türlü nimet. Ama aynı şekilde o mümin müttakimi müttakim. Allah tarafından mükafata mazhar olacak. Bu kişinin alacağı mükafatlar değil mi? Hiç dünya hayatındaki imkanlarıyla kıyas edilir mi? Dünya hayatındaki bütün imkanlarına rağmen hastalığı var, arazı var, huzursuzluğu var ne bileyim hesabı kitabı var, yanlışlığı var, hırsızı var bir yığın sıkıntısı var. Değil mi? Fakat ahiretin nimeti, zevki, lezzetleri, hiçbir şekilde kederin, sıkıntının, üzüntünün gölge düşürmeyeceği ebedi ve dünyadaki imkanlarla kıyas edilmeyecek kadar çoktur. Buyurun Hazreti Aley Peygamber aleyhisselatü vesselamın bir hadisi. Sizden herhangi birinizin Cennette bir kamçılık kadar yeri bir kamçı, kamçının yosuçu kadar, değil mi? Bir kamçılık kadar yeri dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha hayırlıdır. Bir kamçılık kadar bir yer dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha hayırlıdır. ki. Cennet hurilerinden bir huri diyor. Yeryüzündekilere görünse doğu ile batının arasını aydınlatır. Vallahi diyor aleyhissalatü vesselam. Ve le Buradaki lam yemin demektir. Başındaki örtüsü yeryüzünden ve yeryüzündeki her şeyden daha kıymetlidir. Daha hayır Bu nimetler nezdinde. Değil mi? Cennetin, dünyanın nimetleri ve imkanları ne kıymet ifade eder ki? Şöyle bir yeryüzündekilere görünecek, doğu ile batı arasını aydınlatacak. Güneş gibi mübarek. Doğu ile batı arasını aydınlatacak. Başında bir örtü, şimdi kızlarımız işte ee, neydi vakkodan makkodan falan örtü takılıyorlar ya he, onların ki oralarda değil cennetin örtüsü bu cennet hurisinin başındaki örtü vakkosu hakkosu makkosu dahil he, onlarla da kıyas edilmeyecek kadar dünyadaki her şeyden daha hayırlı Daha kıyas edilir mi cennet nimeti dünya nimetiyle? Onun için burada ondan söz edilmez. Ona güzel bir e, vaatte bulunduğumuz ve mutlaka karşılaşacağı o vaid ile karşılaşacağı bir kimse diyor. dünya. Şimdi e, kendisine dünya metanı verdiğimiz kişiye benzer mi? Üstelik sonra huve yevmel kıyameti minel Kıyamet gününde o azapta hazır edileceklerden olacaktır. Bu şimdi söyleyeceğim söz bu ayeti kerimenin niçin mümin için dünya nimetinden söz etmediğini kafirin ise dünya metaından söz ettiğini bize zannederim anlatır. Alimlerimiz derler ki dünya Sijnul mukmin ve cennetul kafir. Dünya mümin için zindandır. Kafir için de cennettir. Ne kıyasla? Ahirete kıyasla. Ahirete kıyasla. O zaman diyebilir miyiz? Allah'ım bize dünyayı ahiretimize göre zindan eyle. Müminin zindanı. Dünya müminin zindanı, kafirin cennetidir. Dünya bizim cennetimiz olmasın maazallah. Öyle ya, cehennem azabına göre, dünya cennettir, hem de ne cennet? Cehennemde hem azap var, hem ebedilik var, na'udu billahi. Ne oldu? Tasavvuru mümkün değil. Şöyle cehennem azabını gerçek manada insan, bilmiyorum, beş dakika düşünmeye havsalası kaldırır mı? Mümkün değil. Cehennemi hatırlar hatırlamaz bayılıp düşen geçmişlerimiz vardı. İmanı o kadar kavi ve cehennemden o kadar korku. Nasıl tahammül edeceğim derdi. Azabı tasavvur edebiliyor. Pat diye yere yığılıyor. Aynı şekilde ve Vesakâhum Rabbûm şerâben ayı okuyor. Namazda Rabbi onlara tertemiz bir şarap içirdi. Namaz kılarken diyor. Su içiyor gibi. Cenneti yaşayabiliyor. Cehennemi yaşayabiliyor. İman budur. ...bu imana eriştikten sonra insanın allah Teala ile gerçekten ifade ise irtibatı, bağı alabildiğine kuvvetlenir. Dünya onun için olması gereken yerde oturur, ahiret hayatında alması gereken yeri alır. Artık o kimseyi harekete geçiren, davranışlarını, hallerini, hareketlerini... Sözlerini, gitmesini, gelmesini, oturmasını, kalkmasını, diğer insanlarla muamelesini yönlendiren ahiret olur o zaman. Ahirete göre, düşünür, ben bu ameli yapmadan önce, bu amelim ahirette karşıma nasıl çıkacak? Önce onu düşündürür, düşünür, değerlendirmesini yapar, ondan sonra o ameli yapmaya kalkışır veya kalkışmaz. Mesele burada. İşte, bu gibi kimselerin yani maazallah cehennemde azapta hazır edileceklerin dünyadaki metaları cehenneme göre bir değer ifade ediyor. Fakat onlar dünyada iken o metaı olması gerektiği gibi görmedikleri ve değerlendiremedikleri için Kur'an'ın onlara dinin onlara İslam'ın onlara gösterdiği perspektifle ölçüp biçemedikleri için dünya hayatları onlar için bir varlık ifade etmişti. Dünyadayken de öyle görüyorlardı. Ahirette de öyle göreceklerdi. Fakat ahirette dünyadan eser olmayacak tabi. Öyle bir imkanları bulunmayacak. O halde Bizim en büyük sermayemiz her şeye rağmen yine bu dünyadaki hayatımızdır. Bu öyle kıymetli ki bu hayat ve bizim aleyhimize öyle dönebilir ki kıymetiyle bizi ebedi saadete aleyhimize dönmesiyle bizi ebedi bedbatlığa sürükleyebilir. Onun için bu hayatı Kur'an'ın gösterdiği Görmemizi istediği şekilde görüp gereğini yerine getirmek durumundayız. Aksi takdirde dünya hayatına ve dünya hayatının geçici metaına itibar eder. Bunları yüceltir. Hak ettikleri yerden daha yukarılarda görürsek, taşınması olması gerekenden daha ileriye taşırsak bu hayat sırtımıza bir yük olur. Sırtımıza bir yük olur altından kalkılamayacak kadar ağır bir yük. Bizi ezer, bitirir. Fakat, dünya hayatından, dünya hayatını hak ettiği yere oturtan kimse de, dünya hayatı altında ezilmez, ona gerçek kıymetini verir. İslam alimlerinin dünya ve ahiret ile alakalı, çok güzel bir benzetmesi vardır. Derler ki, ahiret güneştir, Dünya gölgedir. Sen yüzünü güneşe çevirdiğin zaman gölge mecburen seni takip edecektir. Sırtını güneşe verirsen gölgenin arkasından yetişemez. Gölgen seni arkasından çeker götürür. Yani ahirete dönüş, göz yüzümüzü ahirete dönersek gözümüzün önüne ahireti Hedef olarak tespit edersek Allahü Teala'nın dünyadan bize ayırdığı bizi zaten bulacak arkamızdan gelecek onun için dünya için dünyalık için dünya metai için eğilip küçülmeye değmez gerek yok Allahü Teala bu dünyadan sana ayırdığı kısmeti behem hal verecektir Mutlaka sana ulaşacak bu kısmet. Seni bulacak. Mümkün değil. Sana takdir edilen başkasına gitmez. Başkasına ait olan da sana gelmez. Bir İslam şairin dediği gibi اَلَّذ۪ي قَسَمْلَك هَاسِلُ لَدَيْك وَالَّذ۪ي لِغَيْرِك lem يَسِلْ اِلَيْك Sana ayırdığı kısmet mutlaka senin eline geçecek. Başkasına ait olan da kesinlikle sana gelmeyecek. O mudur? Devamı şöyle bir dörtlük tamamlayalım bari. La تُكَثِّرْ هَمَّكْ ma قُدِّرْ yekun Velzamba rabbik ve terk kulladun. Çok fazla böyle kalbini yorma bir şeyler için. Çaba, gayret, aman şunu da yapayım, bunu da yapayım diye üzerine gitme. Takdir edilen neyse o olacaktır. Sen vazifeni yap demek istiyor. Sen Rabbinin kapısından ayrılma meydana gelecek hadiseler ne kadar sıkıntılı olursa olsun o zaman hafifleyecektir. Velzenba rabbik ve terk kuldun. Rabbinin kapısından ayrılma ve onun dışındaki her kapıyı bırak. Her kapıyı bırak. Çalacağım tek kapı o olsun. O olsun. O dilerse senin emrine kimleri kimleri hizmete koşturmaz ki. Bu böyledir. Sen yeter ki onun hakkıyla hizmetkarı ol. Gerçek manada kulu ol. Allah senin işini görecek kimseler müsahhar edecektir. Müsahhar edecektir. Şimdi bu şekilde bu ayet-i kerime, 61. ayet-i kerime artık ahiret hayatından bahsetmeye ifade elindeyse bu surenin bu bölümünde bir giriş, bir kapı hesabesindeydi. Ondan sonra devam ediyor. 62. ayet-i kerimede Estaizu billah وَيَوْمَ يُنَاد۪يهِمْ فَيَقُولُ اَيْنَ شُرَكَئِيَ الَّذ۪ينَ kuntum تَزْعُمُونَ O dünya hayatının süsünü, eğlencesini, metanı bir şey zanneden ve ona itibar edenler ve Allahü Teala Teala bir gün gelecek, şöyle seslenecek. يَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولْ Ve diyecek ki, اَيْنَ شُرَكَاءِيَ الَّذ۪ينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ Ey dünya perestler! Dünyadayken, ortağım olduğunu, ortaklarım olduklarını iddia ettikleriniz nerede? Tapıyordunuz bir takım ortaklara paraya, güce, şehvete, evet ben söyleyeyim ne bileyim imkana, bir şeylere tapıyordunuz Allah'tan başka. Nerede bana ortak koştuğunuz o varlıklar nerede? "Kalanlazin hakkı عليهم القول üzerlerine azap sözü hak olmuş olanlar diyecekler ki رَبَّنَا هَاُولَا اِلَّذ۪ينَ اَغْوَيْنَا اَغْوَيْنَا هُمْ كَمَا اَغَوَيْنَا O mustazafları mus azdıranlar diyecekler ki, kendilerine azap sözü hak olmuş olanlar. Rabbimiz bunlar bu dünya hayatına kendilerini kaptırıp giden bu zavallılar, azdırdığımız kimseler. Onları biz yoldan çıkardık. Ama biz azdığımız için onları azdırdık. Biz de azgındık. Öyle ya azgın bir kimsenin hidayet verebilecek hal yok ki. Azgın kimse ancak başkalarını azdırmaya yarar. O odur. Biz azdığımız gibi onları da azdık. Teberrane ileyk Şimdi artık bütün koştuğumuz ortaklardan ve bizim de ortak koşulmasımızdan dünyadayken artık uzağız. Uzak olduğumuzu sana arz ediyoruz Ya Rabbi diyecekler. Mâ iyan ya yâbudûn. Şu salaklar, <gülüyor> tövbe Ya Rabbi böyle tesbüt daha yerde, bize aslında ibadet etmiyorlardı. Öyle zannediyorlar. Biz onlara da böyle bir şey yapın demedik. Onlar yaptılar. İnkar edecekler yani. وَقِيلَتْ <gülüyor> عُشُرَكَاءَكُمْ Bir de ortak koşanlara denilecek ki Haydi dünyadayken Allah'a koştuğunuz ortakları çağırın. Gelsinler sizi savunsunlar. Sizi kurtarsınlar. Onlara dua edin feda'uhum, dua edecekler veya çağıracaklar. Ey dünyadayken kendilerine ibadet ettiklerimiz, neredesiniz? Atalarımız, babalarımız, dedelerimiz, yedi ceddimiz, şeflerimiz, liderlerimiz, führerlerimiz, şunlarımız, bunlarımız. Gelin bakalım bizi kurtarın diyecekler. Ama felem yestecibu lehum Onların çağrılarına karşılık vermeyecekler. Kabul etmeyecekler, cevap vermeyecekler. Öyle bir güçleri olmayacak çünkü. Yapmak isteseler de bir şey yapamazlar. Çünkü artık orası dünya değil. Dünyadayken birilerini bir takım menfaatler karşılığında, menfaatler sağlayarak, imkanlar vererek azdırıp kandırabiliyorlar. Şimdi ne yapacaklar? Nasıl kandıracaklar o dünya öbür dünyada böyle bir şey imkanları olmayacak. Üstelik ve ra'ul <الْعَذَاب> azabı da görecekler. لو انهم كانوا يهتدون ve ah keşke dünyada iken hidayet bulmuş olsalardı diye temenni edecekler. Ama iş işten geçmiş olacak. Hani sol pişmanlık fayda vermez diyorlar ya. Pişmanlık dünyadayken fayda verir. Tövbe edersin. Tövben bütün günahlarını siler. Tövbende sebat gösterirsin. Allah'ın izniyle tövbeye kadarki olumsuz haller, bilmebdeler vesaireler sıfırlanır. Tövbenin öyle bir gücü vardır. Peygamber aleyhissalatü vesselam üç şey vardır ki diyor, kendisinden önceki, kendilerinden önceki kötülükleri imha ederler. Günahtan sonra tövbe, küfürden sonra iman ve haccı mebrur. Her şeyiyle iyi güzel ve kabul olunacak evsafta yapılan haç kimseye haksızlık etmeyecek bir vaziyette hac etmekten tutunuz Helal parayla bütün halis bir kalple vesaire vesaire bütün özellikleriyle yapılan bir haç Bunlar kendilerinden önceki günahları temizler. Onun için, لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَحْتَدُونَ Ahirette, ah keşke dünyadayken hidayet bulmuş olsaydık, temennisinin faydası olmayacaktır. Ama bunun bir manası var, hakikati göreceklerdir. Fakat oradaki hakikati gördükten sonra, kabul etmenin bir manası yok. Hakikati kabul etmenin bu dünyada faydası var, manası var. Bu dünyada hakikati görüp kabul edersen işine yarar. Görmezsen kıymeti kalmayacaktır. Yine o gün ve yaume yunadihim feyaqulu maza ejabtumul murselin Bunlar ahirette azabı görecekleri vakit ah dünyadayken hidayet bulsalardı diye temenni edecekler. Allahü Teala bize ahireti sürpriz olarak göstermeyecek. Kur'an-ı Kerim ahirette yaşanacak belli başlı önemli aşamaları, merhaleleri bütün açıklığıyla, netliğiyle anlatıyor. Ahiret sürpriz değildir. Ahiretin malumatı var bu kitab-ı kerimde. Bakın diyecek ki veya ya mı madem siz şu ahirette azabı gördüğünüz vakit keşke dünyadayken <gülüyor> hidayet bulsaydık diye temenni edeceğinize hatırlayın bakayım. Siz dünyadayken benim gönderdiğim rasullere nasıl karşılık verdiniz? Maza ejabtumul murselin benim gönderdiğim rasullerime, elçilerime ne dediniz? Ne yaptınız? Kendisi konuşsun, kendisi dinledin deyip keyfinize mi baktınız? Onlara hakaret mi ettiniz? Onlara karşı mı durdunuz? Onlarla savaştınız mı? Onlara deli sihirbaz akılsız mı dediniz? Kısacası neyse, cevabınız neydi? Yoksa ...adam akıllı iman mı ettiniz? Anlaşılıyor ki bunlar... ...Rasullere... ...olumlu bir cevap vermemişlerdir. Ama... ...Rasullere... ...olumlu cevap verilmedikçe... ...yapılan davranışın da kıymeti... ...olmayacaktır. Belki azabı... ...hafifletecektir. Ebu Talib gibi. Fakat... ...ebediyen cehennem azabından küfür ve inkar mevzubahis olduğu sürece hiç kimse kurtulamayacaktır. Onun için soruyor benim rasullerim size gelmişti dünyada. Siz onlara ne şekilde karşılık verdiniz? Cevabınız neydi? Bir düşünün bakalım. O zaman niçin bu halde olduğunuzu da anlayacaksınız yani. Bizim sizi cehennemde azaplandırmakla size haksızlık etmediğimizi göreceksiniz. Nitekim ne diyor Cenab-ı Allah? Kitaplar verileceği vakit ikra kitabek kefe binefsikel yevme aleyke hasibe diye buyuracak. Herkese kendi kitabını kendin oku. Sen kendi kendini hesaba çeken olarak yetersin. Görecek herkes kitabını Kale Ma lihazel kitab La yugadiru sagireten vela kebireten illa ahsâhe Bu kitaba ne oluyor? Küçük büyük Sayıp dökmediği hiçbir şey bırakmamış Arkasından İkra kitabek Kefâ binefsikel yevme aleyke hisîl hasîba Kendi kitabını kendin oku Bundan daha adaletli bir şey olur mu? Kendi kendini sen hesaba çeken olarak yetersin. Herkes hesabını kendisi görecek. Özellikle cehennem ehli için bu böyledir. Bakacak, ooo şurada peygambere şöyle muhalefet, şurada şöyle hakaret Şurada Allah'a şöyle karşı geldim. Şurada şunu yaptım. Burada bunu yaptım. Burada iman edenlere şöyle eziyet ettim. İman edenleri şöyle tahkir ettim. Şunu yaptım, bunu yaptım. Aman aman aman diyecek. Bunlar yazmadık. Ne kadar yaptımsa hepsi var burada. Orada kendi kendisini hesaba çekecek kendisi. Kendi cezasını haliyle kendisi biçecek. Tamam diyecek bunun neticesi ancak cehennem olur diyecek ve hiçbir kimse diyor zannederim Abdullah bin Abbas'ın ve Abdullah bin Mesud'un sözüdür, hiç kimse diyor cehenneme girip de ben niye buradayım bana haksızlık etti demeden aksine kalbi o azaba bile minnetle dolacak diyor. Daha fazlası iyi ki verilmedi diyor. diyecek. Daha fazlasını hak ediyordum adeta. Yani o azabı ne olursa olsun kendisine lütuf bilecek. Maazallah. Rabbim imandan sırat-ı müstakimden ayırmaz. İşte o zaman فَاَمْيَتْ عَلَيْهِمُ الْاَنْبَىٰ Onlar için bütün haberler artık köreldi. Yani doğru kendilerini memnun edecek, sevindirecek, neşelendirecek, kederden, kasavetten, gamdan, kederden kurtaracak hiçbir haber alamayacaklar. Böyle bir habere can atacaklar. Ya birisi desin ki bari azabınız hafifleyecek merak etmeyin. Yüz sene sonra, 500 sene sonra faraza böyle bir biraz hafifleyecek merak etmeyin. Böyle bir haber dahi onları memnun edecek ve bekleyecekler. Ama amiyet köreldi demek, kör oldu demek. Haberler onlara karşı kör kesildi. Yani onları önlerini görmelerine yardımcı olacak ifade yerindeyse bir haber alamayacaklardır. Aleyyazübillah. Bir diğer tefsire göre Onların bu azaba karşı ileri sürecek bir delilleri olmayacak. Bir delil bulamayacaklar biz. Bu azabı hak etmiyoruz diyemeyecekler. Çünkü onları azaptan kurtarmak için ellerinde deliller yok. Aksine azaplandırmaları için ellerinde deliller var. Ne rahatlatıcı bir haber alabilecekler. Ne de kendileri kendilerini kurtarabilecek Veya azaplarını hafifletebilecek Bir şey söyleyebilecekler la Birbirlerine Soru da sormayacaklar Soru sormayacaklar Ya biz niye bu haldeyiz Niye böyleyiz Bu e, Efendim ben söyleyeyim Niye böyle bu hallere düştük? Acaba ileri sürebileceğimiz bir delilimiz olmayacak mı? <gülüyor> Biz bunu hak etmiyoruz gibi söyleyip gerekçelendireceğimiz, gerekçelendirebileceğimiz bir belgemiz olmayacak mı? Yok mu <gülüyor> diyecekler, hayır denilecek. Ha. Buraya kadar okuduk. bu azabı, bu hali, bu manzaraları tasavvur edebildiğimiz oranda ruhumuz, kalbimiz gerçekten sıkılır ve daralır. Aynı halin Kur'an-ı Kerim'de bir iki sayfa devam ettiğini farz edelim. Gerçek bir mümin bu kadar Ağır ve uzunlukta Kur'an-ı Kerim'i okumaya tahammül gösteremez. Ya dayanamıyorum artık derve bırakır. <gülüyor> Veyahut da belki de bayılır düşer. Kur'an-ı Kerim bu yönüyle ifade yerindeyse insanın bu hususlardaki kapasitesini Cenab-ı Allah ilmiyle ve hikmetiyle bildiği için onu kederlendirecek, üzecek, yoracak buyrukları da belli bir sınırda ve seviyede tutuyor. Onun için hemen sonraki ayet sıkıntıdan sonra eskilerin veya İslam alimlerin tabiriyle kalbi munkabız hale getiren daraltan sıkan vaziyetten kalbi mumbasıt yani ferahlatan bir hale sokan bir ayet-i kerime geliyor. Bak. Fa amma men taaba ve amana ve amila salihah fa Bir ayet-i kerime, bunca ayet-i kerimenin o kalbi kalbi ağır gelen hali derhal hafifletiyor. eden Kur'an hayatta olanlara sesleniyor. El müste zaten işi bitmiştir. Ahireti bize yaşattı fakat ey ahireti dünyada iken yaşattığımız kimseler eğer bunlardan veya bunlara yakın kimselerdenseniz henüz elinizde fırsat var. Treniniz henüz kaçmadı. Fe <gülüyor> emmâ dünyaya meyletmekten dünyaya tapanların arkasından gitmekten dünyaya kendisini kaptırmaktan ve ahireti unutmaktan Helakin, helak olmanın kertesine gelmiş olanlar. İşte ifade ise trenin kalkmadan önceki son düdüğü çalıyor. Sizin için çalıyor. Fe <gülüyor> emmâ Kim artık bu gidişe dur deyip tövbe ederse. Ve amile salihâ ve salih amel işlerse, fe asâ en yekûnû minel muflihîn. O kimsenin felaha erenlerden olması ümit edilir, umulur. Felah, kişinin korktuklarından emin, umduklarına nail olması demektir. Korktuklarından yana, Kendini güvende hissedeceksin. Ne kadar iyilik umuyorsan da onlara sahip olacaksın. Felah budur. Felah budur. Onların felaha iflah olacaklardan olmaları o kimsenin böyle bir kimsenin iflah olacaklardan olması umulur. Müfessirler ittifakla şunu söylerler. Allah'tan Allah tarafından bir şey için umutlandırmak onun muhakkak olarak gerçekleşeceğini ifade eder. Muhakkak. Madem ki Allah şöyle olursanız böyle olacağınız umulur demiş, o muhakkak böyle olacaktır demektir diyorlar. Böyle olacaktır. Çünkü eski bir Arap atasözüdür. Kerim olan kişi Cömert, lütufkar olan kişi vaadini gerçekleştirir, tehdidini de affeder. Kerimlik budur, cömertlik budur. Tehdit ediyorsun, sonradan affediyorsun. Bu kerimliktir. Cenab-ı Allah burada madem umutlandırdı, o umudunu lütuf olarak ihsan edecektir. Elverir ki onun huzuruna çıkan kişi tövbe etmiş ve salih amel işlemiş bir kişi olsun. Tövbe etmiş ve salih amel işlemiş bir kişi olsun. Ne dedik? Tövbe, kendisinden önceki günahları siler. Siler. Diyor ki, hadis-i şerif, Kulunun tövbe etmesi dolayısıyla Allah'ın sevinmesi çölde giderken üzerinde yiyeceği azıgı suyu her şeyi bulunan devesini kaybeden. O kaybettiği deveyi aramaya koyulup da uzun arayıştan sonra bulamayan bulacağından da ümidini kesen. Bu sebeple de bir ağacın gölgesine çekilip bari burada yatıp uyuyayım ölüm gelirse beni burada yakalasın deyip başını koyup kurulup yatan. Ama uyandığı zaman kaybettiği devesini üzerindeki eşyalarıyla azığıyla birlikte yanı başında bulunan. Sevince gark olduğu için şaşırarak Ya Rabbi sen benim Rabbimsin ben senin kulunum diyecek yerde sevincinden Ya Rabbi sen benim kulumsun ben senin Rabbinim diyecek kadar şaşıran kimsenin sevincinden daha çok sevinir. Allah'ın tevbe eden kulunun sevinmesi böyle büyük bir sevim. Yani Allah'ı sevinmesi rahmettir. Tövbe edene eden Allahu Teala böyle rahmet buyuracak diyor. Çok müthiş bir hadistir. Çok etkileyici. Aynı zamanda Resulullah Sallallahu Aleyhi ve şu harikulade benzetmesine bakın. Deve dediği şey üzerinde azık. Allahü Teala bize her şey bizi her şeyle azıklandırdı. Sıhhat verdi, Kur'an verdi, Resul gönderdi, imkan verdi, güç verdi, Takat verdi, verdi, verdi, verdi, verdi. Ve bununla birlikte biz bazen çöllerde kaybolurcasına, Günahlarda, Bataklıklarda maalesef, Kendimizi telef ediyoruz. O günah bataklığından kendimizi sıyırmamız, Kendimize gelmemiz, Tıpkı, ...bu şekilde hayati bir şartta devesini kaybetmiş olanın devesini bulması kadar bizi kendimize getirir... ...ve bizim için o kadar büyük bir nimet. Bizim için bu kadar kıymetli olan tevbe, Cenab-ı Allah için de çok değerlidir. Ve o, bu değerli tövbeyi karşılıksız bırakmayacaktır. Çünkü Cenab-ı Allah kulunun kendisinden uzaklaşmasından değil... Kendisine yakın olmasından sevinir. Kendisine menfaat geleceği için mi? Ne münasebet. O bize karşı merhametli olduğu içindir. allah Teala Rahim'dir. Rahmandır. Bu, budur. Şimdi bir de bunu yeri değil belki ama Hristiyanların bir de ezeli günah akidesiyle bir karşılaştırın. Ne kadar seviyesiz. Yok İsa Aleyhisselam geldi de kendisini Allah'ın oğlu olarak haça gerdirdi de böylelikle insanlar Adem'in Adem babadan kalma ya bana ne babamın günahından kardeşim? O işledi ben benim günahım ne Böyle şey mi olur? Ezeli günah nazariyesini oldu billah. Yok. Aksine herkes kendi imkanlarıyla tövbe eder. Kendisi için tövbe eder. يَوْمَ لَا يَجْزِي وَالِدُونَ عَوَّلَدِهِ mauludun, مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَوَالِدِهِ Şey'a. O günde, hiçbir babanın evladı için faydası olmayacak. Ve hiçbir evladın da babasına, en ufak bir faydası olmayacak. O gün, herkes kendi imkanlarıyla, yapıp ettikleriyle karşı karşıya kalacak. İşte, işte, Tevbe'yi hayatımızdan ihmal etmeyelim. Unutmayalım ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, o fahri kainat, o geçmiş ve gelecek günahları bağışlanmış olan o yüce zat, bir günde yetmiş defa veya daha fazla Allahü Teala'dan mağfiret dilerdi. Ya ben ne yapmışım ki kardeşim, böyle dediğin zaman işlenebilecek en büyük günahlardan birisini işlemiş oluyorsun. Maazallah. Kendini masum görüyorsun. Allahü Teala'nın belki senin için günah yazdıklarını sen tekzip ediyorsun. Hayır günah değildir diyorsun. Ben ne yaptım ki? Yok öyle bir şey. Peygamber aleyhissalatü selam günde yetmiş defa istiğfar ederken, hadi biz yetmiş defa değil bari on defa istiğfar edelim. 50 defa istiğfar edelim. O 70 defa ederken bize ne kadar istiğfar gerekir Allah bilir. Ama hiçbir zaman kendimizi günahsız, kusursuz, hatasız, eksiksiz görmeyelim. Kusursuz görmeyelim. Kendisini kusurlu gören kimsede de başkasına karşı büyüklenecek takat olmaz. Bunun öyle bir güzelliği de var. Çünkü tekebbür, kendini kusurlu gördün mü? birlik yapamazsın. Büyüklenemezsin. Böbürlenemezsin. Allah'ın günahkar kullarından biriyim dersin. Bu budur. Onun için Cenab-ı Allah'tan bizleri iman edip salih amel işleyen ve tevbe ihmal etmeyen kullarından eylemesini niyaz ederiz.